Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın. Bekle. Belki Allah sana bir yol arkadaşı verir dedi. Yoksa yol arkadaşı derken kendisini mi kastediyor? Böyle olmasın İnşallah. Bu ne güzel bir haber. Sonunda Resulullah da kurtuluyor Mekke'nin zulmünden. Onun sözlerinin ne kadar tesirli olduğunu fark etmiyor musunuz? Gittiği yerde kendine yeni taraftarlar bulacaktır.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 Muhammet yanınızdan çıkıp gitmiş farkında değilsiniz Olamaz, olamaz. olamaz. İşte içeride penceriden görünüyor Yatağında yatıyor <gülüyor> Az önce yanımdan geçti sersem Burada kaç kişiyiz nasıl geçip giderdi Hiçbirimiz görmeyiz Eve girdiğini gördük çıktığını görmedik Girin bakalım yatakta yatan kim 28. Bölüm Peygamberimiz Hazreti Ebubekirle birlikte hicret yolculuğuna başladı. Onların yokluğu anlaşılır anlaşılmaz şehrin kuzey bölgesinin tamamını araştırmak üzere ekipler çıkarılacaktı. Bunun için Peygamberimiz şehrin güneyindeki bir mağarada saklanmayı uygun gördü. Tüm hatıralarının olduğu evini ve yurdunu terk etmek çok zordu. Bu yolculuk Resulullah'ın memleketiyle tüm bağlarını, Allah rızası için kopardığı hicretiydi. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir perşembe gece vakti Hazreti Ebubekir'in evinin arkasındaki kapıdan gizlice çıkarak yalın ayak yola düştüler. Çöl Arapları çok iyi iş sürücüydüler. İki devenin nereye doğru yol aldığını bulmak uzun sürmezdi. Bu sebeple ilk sığınacakları mağaraya yürüyerek gittiler. Mekke sınırlarına biraz çıktıktan sonra Peygamberimiz geriye dönerek Mekke'ye gözyaşları içinde bakarak Ey Mekke! dedi. Allah'ın mülkünde, Allah'ın da benim de en sevdiğim şehir sensin. Şayet halkım beni buradan çıkmak zorunda bırakmasaydı Senden ayrılmazdı. Peygamberimizin hicret ettiği haberi yayılınca müşrikler pek çok kişiyi sorguya çekmeye başladılar. Önce Hazreti Ali'yi tartaklayarak bir süre hapsettiler, sonra da Hazreti Ebubekir'in evine baskın yaptılar. Ne oluyor? Ne oluyor?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 Nerede olduğunu söyleyeceksiniz. Gücünüz küçük bir kıza mı yetiyor ancak? Hem ev basmak da nedir? Ne zamandır kadınların ve çocukların olduğu evlere izinsiz giriliyor? Derhal terk edin burayı. Yoksa yaptıklarınızı Kabe'de anlatırım. Bir daha insan içine çıkmaya yüzünüz olmaz. Hepiniz bu işin içindesiniz. Ben sizi konuşturmasını... Gel buraya. Biz düşmanları diye anılmak istemeyiz. Zaten adamlar saldık peşlerine. Yakalanmaları an meselesi. Tamam mı? Hadi gidelim buradan. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Peygamberimizle yolculukları sırasında Hazreti Ebu Bekir oldukça kaygılıydı. Bazen Resulullah'ın önüne bazen arkasına geçiyor bir türlü rahat edemiyordu. Peygamberimiz ona niye böyle yaptığını sorduğunda şöyle yanıtladı Tehlikenin nereden geleceğini bilemediğimden bir önünüzden bir ardınızdan yürüyorum ya Resulallah Çobanı mamir arkamızdan sürüsüyle gelip izlerimizi kapatacak Oğlum da akşamları gelerek şehirdeki durumdan haberdar edecek bize. Neyse ki yaklaştık, sev şurada İşte sığınacağımız mağara Ya Resulallah Müsaade edin de siz girmeden içeriği kontrol edeyim Zararlı bir hayvan olmasın Girebilirsiniz ya Resulullah İçerisi temiz Resulullah'la yol arkadaşının girdiği mağara Kayanın içerisinde Küçük bir oda kadardı Dışarıya bakan kısmından Eğilip bakılsa Orada bulunanlar kolayca fark edilebilirdi Burada üç gün kadar kalan iki dostun yardımcıları vardı. Bunlardan biri de Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma idi. Esma çocukluğunu yeni bitirmiş bir genç kızdı. Her gün bir miktar azı kalıp takip edilmemeye dikkat ederek babasıyla Resulullah'ın bulunduğu mağaraya geliyordu. Baba! Esma sen misin? Evet babacığım. Size biraz yiyecek getirdim. Sağ ol yavrum. O çıkınları neyle bağladın öyle? Yolda gelirken taşımak için kullandığım ilk koptu. Ben de kemerimi ikiye bölüp onun yardımıyla taşıdım torbaları. Ellerin dert görmesin. Ya Resulallah, Esma yiyecek getirmiş. Buyurun karnımızı doyuralım. Peygamberimiz Esma'nın taşıdığı yükleri belindeki kuşağını ikiye yırtarak taşıdığını görünce gülümsedi. Ve onu... ''Sen cennette de böyle iki kuşak sahibi olacaksın.'' diye müşdeledi. Mekke'de durum nasıl? Her yerde sizi arıyorlar. Dün Ebu Cehil bizim eve geldi. Size bir şey yapmadı ya. Yok. O bize ne yapabilir ki baba? Sizi sordu. Cevap alamayınca da çekti gitti. Yalnız sizi aramaları için her kabileden ikişer genç seçtiler. Hepsi yanlarında kılavuzla sizi arıyor. Bir iki gün daha burada saklanmamız iyi olacak. Sen sezdirmeden gelmeye devam et. Abin de akşamları uğruyor Ben çıkmaya hazır olduğumuzda onunla haber gönderirim. Beslediğimiz develeri getirirsiniz. Tabii baba. Allah yardımcınız olsun. Hadi, sen hava kararmadan eve dön. Peki. Dikkatli ol. Siz de Allah'a emanet olun. Mekke'de bir telaş yaşanıyordu Müşrikler peygamberimizin bir an evvel yakalanması için dört bir yana adamlar salmışlardı Çünkü bu sefer ellerinden kaçırırlarsa bir daha ona tesirleri olamazdı Hala bir haber yok mu? Ya, yok, kayıplara karıştı sanki Ali'yi o kadar sıkıştırdı tek kelam etmiyor Ebu Bekir'in ailesinden de konuşan yok Bir an evvel yakalamalıyız onu Başına konan ödülü artıralım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 Arananların şehrin güneyinde olmaları pek muhtemel görünmüyordu ama böyle büyük bir ödül için her ihtimal düşünülmeliydi. Şehrin güney batısındaki Sevr mağarasına bakmayı da düşündüler. İkindi vaktiydi. Hazreti Ebu Bekir mağaranın içinden insan sesleri duydu. Bu sesler gittikçe yaklaşıyordu. Buradan iki kişi geçmiş. İki gün kadar önce şu tarafa doğru ilerliyor izler Ya Resulallah Buraya yaklaşan birileri var Beş altı kişi görüyorum Allah'ım yardım et Allah'ım Resulünü desteksiz bırakma Hazreti Ebubekir'in korkusu gittikçe artıyordu Müşriklerin onları görmesi an meselesiydi Ya Resulallah ayaklarını görüyorum Aralarından birisi aşağıya bakacak olsa bizi görür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 Onları göreceklerdi. Ama bir örümcek ağı gözlerine perde olmuştu. Hepsi mağaraya girmeye gerek olmadığına kanaat getirdiler ve uzaklaştılar. Ah, Elhamdülillah gittiler. Peygamberimiz ve samimi dostu müşrikler uzaklaştıktan sonra tam bekledikleri saatte Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah'ın geldiğini gördüler. Korunmaları amacıyla örülen Örümcek Ağa'nı nazik bir şekilde çekerek kaldırdılar ve dışarı çıktılar. Bu sefer çoban amir yanında sürüsü olmadan gelmiş bekledikleri iki deveyi getirmişti. Ayrıca Hz. Ebu Bekir'in seyahatleri için seçtiği ve hayvanlarını emanet ettiği bedevi kılavuz da yanlarındaydı. Müslüman değildi ancak sır saklamayı bilen yol bulmada usta bir çöl genciydi. İki deveden biri olan kasvayı satın alan peygamberimizin en sevdiği devesi bu olacaktı. Allah rızası için tüm bağların kopartıldığı hicret yolculuğu başlamıştı. Rehberleri onları Mekke'den batıya sonra da bir miktar güneye doğru Kızıldeniz sahillerine götürdü. Bu yolculuk esnasında bir gece denizin üzerinden çöle bakarken Rebiülevvel ayının hilalini gördüler. Peygamber Efendimiz şöyle dedi: "Ey iyiliğin ve rehberliğin ayı, imanım seni yaratanadır." Sabah olduğunda karşı taraftan gelmekte olan bir kervan olduğunu gördüler. Kafile yaklaştıkça bunun Hazreti Ebubekir'in kuzeni Talha'ya ait olduğunu görünce endişeleri sevince dönüştü. Ebu Bekir, Ebu Bekir Ebu Bekir Hala Seni görmek ne güzel Nereden böyle Suriye'den geliyorum Bu sefer iyi bir kazanç sağladık Yesrib yolumun üstündeydi Heyecanla Resulullah'a bekliyorlar İnşallah selametle ulaşırız Mekkeliler birçok adam taktılar peşimize Güvenli bir yol tercih etmişsiniz Buraya akıl edemezler Kılavuzumuz diye. Bizi gördüğünüzden hiçbir yerde bahsetmemeniz lazım. Merak etmeyin. Bizimkilerden bir şey öğrenemezler. Bu arada elimde çok kıymetli kumaşlar var. Size birer tane hediye etmek istiyorum. Şu beyaz olanları en iyileri. Al. Bu senin için. Bu da Resulullah için. Güle güle giyinin. Sağ ol Talha. Yolun açık olsun. Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra yönlerini tam kuzeye çevirdiler. Artık istikametleri Yesriptir. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. İzhanet İşleri Başkanlığı sundu.